Sabahattin Ali, İçimizdeki Şeytan, Ben Mikrofondaki Ses, İnan Akkaya, Yayın Evi Yapı Kredi Yayınları 1. Bölüm Öğleden evvel saat 11'de Kadıköy'den köprüye hareket eden vapurun güvertesinde iki genç yan yana oturmuş konuşuyorlardı. Deniz tarafında bulunanın şişmanca, açık kumral saçlı, beyaz yüzlü bir delikanlıydı. Bağ bir gözlüğün altında daima yarı kapalı gibi duran ve eşya üzerinde ağır ağır dolaşan kahverengi miyop gözlerini vakit vakit arkadaşına ve solda güneşin ziyası altında uzanan denize çeviriyordu. Düz ve biraz uzunca saçları arkaya atılmış olan şapkasının altından dökülerek sağ kaşını ve göz kapağının bir kısmını örtüyordu. Çok çabuk konuşuyor ve söz söylerken dudakları hafifçe büzülerek ağzı güzel bir şekil alıyordu. Arkadaşı ise ufak tefek, zayıf. Kolları sinirli hareketlerle mütemadiyen oynayan, gözleri her şeye keskin bir bakış fırlatan soluk yüzlü bir gençti. Her ikisi de 25 yaşından fazla göstermiyorlardı ve boyları ortaya yakındı. Şişmancası gözlerini denizden çevirmeyerek anlatıyordu. Kendimi tutmasam kahkahayı koparacaktım. Tarih müderresi sualleri birbiri arkasına sıraladıkça kız şaşırıyor, dört tarafından yardım ister gibi başını çeviriyordu. Bir kere bile notları açıp okumadığını bildiğim için bal gibi çaktı dedim. Bir de gözüm arkasında oturan Ümit'e ilişti. Ne göreyim? Kaşıyla gözüyle profesöre işaretler yapıyor. İstediği de oldu azizim. Hoca birkaç sudan şey sorup cevaplarını kendisi verdi ve kızı mezun etti. Ümit'e pek mi tutkun? Her kıza tutkun. Biraz yüzüne bakılır olursa sonra elin arkadaşının dizine vurarak hikayesine devam ediyormuş gibi bir Eda ile hayat beni sıkıyor dedi. Her şey beni sıkıyor. Mektep, profesörler, dersler, arkadaşlar, hele kızlar. Hepsi beni sıkıyor. Hem de kusturacak kadar. Bir müddet durdu. Eliyle gözlüğünü oynattı ve devam etti. Hiçbir şey de istemiyorum. Hiçbir şey bana cazip görünmüyor. Günden güne miskinleştiğimi hissediyorum ve bundan memnunum. Belki bir müddet sonra can sıkıntısı bile hissedemeyecek kadar büyük bir gevşekliğe düşeceğim. İnsan bir şey yapmalı. Öyle bir şey ki... Yoksa hiçbir şey yapmamalı. Düşünüyorum, elimizden ne yapmak gelir? Hiç. Milyonlarca senelik dünyada en eski şey 20 bin yaşında. Bu bile biraz palavralı bir rakam. Geçen gün bizim felsefe hocasıyla konuşuyordum. Lafı gayet ciddi tarafından açtım ve hikmeti vücudumuzu araştırmaya çalıştım. Dünyaya ne halt yemeye geldiğimiz sualini o da cevap veremedi. Yaratmak sevcinden, hayatın bir zahi bir hikmet olduğu hakikatinden dem vurdu. Fakat çürük. Ne yaratacaksın? Yaratmak yoktan var etmektir. En akıllımızın kafası bir de bizden evvelkinden depo ettiği bir sürü bilgi ve tecrübenin ambarı olmaktan ileri geçemez. Yaratmak istediğimiz şeyde bu mevcut malları şekillerini değiştirerek piyasaya sürmekten ibaret. Bu gülünç bir iş. Bir insanı nasıl tatmin eder bilmiyorum. Bize ziyasını 5000 bin senede gönderen yıldızlar varken... En kabadayısı 50 sene sonra kütüphanelerde çürüyecek ve nihayet 500 sene sonra adı unutulacak eserler yazacak. Ebedi olmaya çalışmak yahut 3000 sene sonra kolsuz bacaksız bir müzede teşhir edilsin diye ömrünü çamur yoğurmak ve mermere kalem savurmakla geçirmek bana pek akıllı iş gibi gelmiyor. Sesine önemli bir eda vererek ağır ağır mırıldandı. Bana öyle geliyor ki hakikaten yapabileceğimiz bir tek iş vardır. O da ölmek. Bak bunu yapabiliriz. Ve ancak bu takdirde irademizi tam bir şey yapmakta kullanmış oluruz. Ben ne diye bir iş yapmıyorum diyeceksin. Demin söyledim ya, müthiş bir gevşeklik içindeyim. Üşeniyorum. Atalet kanunu icabı sürüklenip gidiyorum. Eh! Ağzını müthiş bir surette açıp esnedi. Ayaklarını uzattı. Karşısında oturarak Ermenice bir gazete okuyan yaşlıca bir adam, bu genişleme karşısında hemen toplandı ve genç adama ters bir bakış fırlattı. Arkadaşı bu bir sözlere belki onuncu defa dinlediği için pek kulak asmamış, gözlerini etrafta gezdirmeye ve kafasında bir takım fikirleri toparlamak ister gibi ara sıra kaşlarını çatarak mırıldanmaya devam etmişti. Yanındakinin nutku bitince manalı bir tebessümle, Ömer dedi param var mı? Bu akşam bir rakı içelim. Ömer biraz evvel derin sözlerine pek yakışmayan pişkin bir tavırla, yok ama birini kafesleriz, ben bugün daireye uğrasam kolaydı fakat hiç niyetim yok. Zayıf genç, mühim bir tavırla başını sallayarak seni yakında sepetlerler. Bu kadar asmak olur mu? Zaten bütün daireler üniversiteye devam eden memurları yakalarından atmak için bahane arıyorlar. Senin gibi postanede çalışanların vaziyeti bütün berbat. Orada vakit her yerden pahalıdır. Yahut böyle olması icap eder. Sonra gülerek ilave etti. Tevekkeli değil. Beyazıt'tan gönderdiğimiz mektuplar emin önüne 48 saatte varıyor. Senin gibi gayretli memurlar sağ olsun. Ömer gayet sakin cevap verdi. Benim mektuplarla alakam yok. Ben muhasebedeyim. Akşama kadar defter dolduruyorum. Akşamları da ara sıra veznedere yardım ediyorum. Para saymak tatlı bir şey Nihat'cığım. Nihat birdenbire canlanmış gibi. Enteresan şey dedi. Umumiyetle para enteresan bir şeydir zaten. Çok kere cebimden bir lira alır. Önüme koyarak onu saatlerce seyrederim. Hiçbir fevkaladeliği yok. Bir takım hünerli çizgiler. Tıpkı mekteplerdeki resmi, resmi yazı gibi. Vazifeleri gibi. Belki biraz daha ince ve karışık. Sonra bir resim, birkaç setim muhtasar yazı ve bir iki imza. Üzerine biraz fazla elince insanın burnuna ağır bir yağ ve kir kokusu da vurur. Fakat ne muazzam şeydir bu kirli kağıt azizim bir düşün. Bir müddet gözlerini yumdu. Mesela herhangi bir gün müthiş bir iç sıkıntısı seni boğar. Hayat sana karanlık, manasız gelir. İnsan biraz evvel senin zırvaladığın gibi felsefeler yapmaya başlar. Hatta yavaş yavaş onu da yapamaz ve canı Ağzını açmayı bile istemez. Hiçbir insanın, hiçbir eğlencenin seni canlandıramayacağını sanırsın. Hava sıkıcı ve manasızdır. Ya fazla sıcak, ya fazla soğuk, ya fazla yağmurludur. Gelip geçenler suratına salak salak bakarlar ve on para etmez işlerin peşinde bir tutam otun arkasından koşan keçiler gibi dilleri bir karış dışarıya fırlarak dolaşırlar. Aklı başına derleyip bu pis ruhu haletini tahlil etmek istersin. İnsan ruhunun çözülmez düğümleri bir muamma gibi önüne serilir. Kitaplarda okuduğun depresyon kelimesine bir can kurtaran, şimdi gibi sarılırsın. Çünkü nedense hepimizde maddi olsun, manevi olsun, bütün dertlerimize bir isim takmak merakı vardır. Bunu yapamazsak büsbütün çılgına döneriz. Ma mafih, insanlarda bu merak olmasa doktorlar açlıktan ölürlerdi. Bu depresyon kelimesine yapışıp iç sıkıntısının uçsuz bucaksız denizinde bocalarken karşına uzun zamandan beri görmediğin bir ahbap çıkar. Kılık kıyafetinin düzgünce olduğunu görür görmez derhal aklına kendi meteliksizliğin gelir. Ve gafil dostundan talim varsa bir iki lira borç alırsın. İşte siz tabakasını sıyırıp götürmüş gibi içinin birdenbire aydınlandığını bir hafiflik bir geniş duyduğunu görürsün. Eski sıkıntı pır deyip uçmuştur. Gözlerin etrafa memnuniyetle bakar ve sen de gevezelik edecek bir arkadaş aramaya başlarsın. İşte iki gözüm. Ciltlerle kitabın, saatlerce tefekkürün yapamadığı işi iki kirli kağıt başarır. Sen ruhumuzun bu kadar ucuz bir bedel mukabilinde takla atmasını haysiyetine yediremediğin için belki de daha asil sebepler peşinde koşarsın. Gökyüzünde birkaç yüz metre daha yükselen bir bulut yahut ensene doğru esen serince bir rüzgar. Yahut o esnada aklına gelen zekice bir fikir, sana bu değişmenin sebebi gibi görünmek ister. Fakat söz aramızda, iş bunun tamamıyla aksinedir. Cebimize giren iki lira sayesindedir ki, havanın biraz açıldığını görmek, rüzgarın serinlediğini hissetmek, hatta akıllıca şeyler düşünmek mümkün olmuştur. Kalk iki gözüm, iskeleye geldik. Günün birinde ya çıldıracağız ya da dünyaya hakim olacağız. Şimdilik bir rakı parası bulmaya çalışalım ve parlak istikbalimizin şerefine birkaç kadeh içelim. İkinci bölüm. Nihat sözlerini bitirip ayağa kalkınca Ömer'in yerinden kımıldamadığını gördü. Elini onun omzuna dokundurdu. Ömer biraz irkildi fakat vaziyetini bozmadı. Öteki acaba uyudu mu diye bakmak için biraz eğilince arkadaşının gözlerini mukabil taraftaki kanepelerden birine dikerek fevkalade meraklı bir şey seyreder gibi etrafla alakasını kesmiş olduğunu gördü. Başını o tarafa çevirip gözleriyle araştırdı. Hiçbir şey göremedi. Elini tekrar Ömer'in omzuna koyarak, hadi kalksana dedi. Ömer cevap vermedi. Yalnız kendini rahat bırakmasını isteyen bir ifadeyle yüzünü buruşturdu. Ne var yahu, nereye bakıyorsun? Ömer nihayet başını çevirmeye karar vererek, sus ve otur dedi. Nihat bu emre itaat etti. Yolcular yavaş yavaş yerlerinden kalkarak çıkılacak kapılara doğru yürümeye başlamışlardı. Ömer bunların arkasından, karşı tarafı görebilmek için başını yukarıya, sağa sola çevirip duruyordu. Arkadaşı onu dürterek söylendi. "E ee, sıktın artık. Söylesene nereye bakıyorsun? Ömer ağır ağır başını çevirdi. Bir felaket haberi veriyormuş gibi. Şurada genç bir kız oturuyordu gördün mü dedi. Görmedim ne olmuş. Şimdiye kadar ben de görmemiştim. Saçmalıyor musun? Şimdiye kadar böyle bir mahluk görmemiştim diyorum. Nihat canı sıkılmış gibi yüzünü buruşturdu. Tekrar ayağa kalkarak... ''Sen bütün büyük laflarına ve dillere destan olan zekana rağmen asla ciddi bir insan olamayacaksın.'' dedi. Bu cümleden sonra dudaklarının kenarında kalan bir istiha çizgisi birkaç saniye kadar devam etti. Sonra yerini lakayt bir ifadeye bıraktı. Ömer de kalkmıştı. Boynunu uzatıp ayaklarının ucuna kalkarak aranıyordu. Bir aralık niyata döndü. ''Daha oturuyor.'' dedi. Sonra gözlerini arkadaşın yüzüne dikerek ''Gevezeliği bırak. Şu anda ömrünün en ehemmiyetli dakikalarını yaşıyorum.'' Hislerim beni şimdiye kadar asla aldatmamıştır. Müthiş bir şey oldu veya olacak. Şurada gördüğüm genç kız bana daha dünyaya gelmeden, daha dünyanın, daha kainatın teşekkül ettiği sıralardan tanıdığım birisi gibi geldi. Sana nasıl anlatabilirim? İlk görüşte deli gibi aşık oldum. Yanıyorum, tutuşuyorum gibi. Böyle laflar mı söyleyeyim? Fakat işin tuhaf yanı bunlardan başka söyleyecek sözüm yok. Hatta burada seninle nasıl durup çene çaldığımı hayret ediyorum. Ah! Bundan sonra ömrümün bir dakikasını bile ondan uzakta geçmesi benim için ölüm demektir. Demin pek göklere çıkardığım ölüme şimdi müthiş bir şey gibi bakmama da hayret etme. Ne diye mi hayret edeceksin, etmeyeceksin? Ne bileyim ben? Sana izahat verecek değilim ya. Ne lüzumu var? Yalnız ukalalık etmeden bana bir akıl öğret. Ne yapayım? Korkunç bir vaziyet karşısındayım. Onu bir kere gözden kaybedersem ölünceye kadar ömrüm yalnız aramakla geçer. Ve herhalde bu müddet pek kısa olur. Of be, saçmalıyorum. Fakat fevkalade doğru söylüyorum. Onu bir daha hiç görmemek ihtimali en feci ve maalesef en akla yakın olanı. Düşün ki şu anda çehresini hatırlayamıyorum bile. Fakat hafızamdan daha derin bir yerde onun bir taşa oyulmuş kadar keskin bir tasvirinin, akılların alamayacağı kadar eski zamanlardan beri mevcut olduğuna eminim. Şu kalabalığın içine gözlerim kapalı olarak karışsam, bir kuvvet beni muhakkak hiç şaşırtmadan doğru ona götürecektir. Fevkalade suratle söylediği bu sözlerden sonra hakikaten gözlerini kapalayarak bir adım ilerledi. Sol eliyle hala Nihat'ın bileğini tutuyordu. Nihat zangır zangır titreyen bu kolun sahibine hayretle baktı. Onu her türlü çılgınlığı alışık olduğu halde bu şiddetli heyecan kendisine biraz yabancı geliyordu. Söyleyecek bir şey bulamayarak sen ne biçim mahluksun Ömer dedi. Ömer'in terli avcu Nihat'ın bileğini daha çok sıktı. Bak bak, hala orada, görmüyor musun? Nihat başını Ömer'in baktığı tarafa çevirince tamamen boşalan kanepelerden birinde oturan siyah saçlı bir genç kız gördü. Yanında yaşlıca ve şişman bir kadın daha vardı ve bir şeyler konuşuyorlardı. Kız bir elinde kalın bir paket halinde, sürü notalar tutuyor, ötekinde, ötekiyle de yanına dayanıyordu. İnce boynunun üstündeki kıvırcık saçlı başını zarif bir hareketle, Sarif bir şekilde hareket ettirişi vardı. İlk göze çarpan hususiyeti çenesinin meydana vurduğu kuvvetli bir irade ifadesiydi. Nihat'ın bulunduğu yerden işitilmeyen sözlerinin arasında kati bir hüküm vermiş gibi susuyor, sonra yeniden gene bir hüküm bildiriyormuş gibi söze başlıyordu. Bakışları biraz karanlık fakat tabiydi. Zaten bütün... Bütün duruşu ve hali tam bir tabiilik gösteriyordu. Ara sıra dayandığı yerden kalkarak bir işaret yaptıktan sonra yavaşça kanepenin muşambasına uzanan eli zayıf denecek kadar ince parmaklı ve soluk renkliydi. Tırnakları dibinden kesik ve ince uzundu. Nihat bir müddet gözlerini kızın üzerinde dolaştırdıktan sonra başını Ömer'e çevirdi ve e ne olmuş? Ne var bunda der gibi onun yüzüne baktı. Ömer sayıklıyormuş gibi bozuk bir sesle Hiçbir şey söyleme. Ne cevher yumurtlayacağın suratından belli dedi. Ben kararımı verdim. Derhal gidip kızı kolundan tutacağım ve bir müddet sustu düşündü sonra mırıldandı ve bir şeyler söyleyeceğim herhalde. Belki de o benden evvel söylemeye başlayacak. Muhakkak ki beni görür görmez tanıyacaktır. Başka türlü olmasına imkan yok ve tanıyınca bunu saklayamayacak. Gel istersen beraber gidelim. Sen biraz arkamda dur bizi dinle. Aslına bilmediğimiz alemlerden tanıştığımız bir kızla konuşmamız herhalde alelade olmayacaktır. Bunları söyleyerek Nihat'ı kolundan çekti, o elini kurtararak vapurda rezalet çıkarmak niyetinde misin? Ne gibi? Kız derhal polisi çağırır ve polis senin gibi bir serseriyi karakola götürmekte tereddüt etmez. Sen dünyayı kafanın içi gibi ipsiz sapsız şeylerle dolu mu zannediyorsun Allah aşkına? Bir türlü kendine ve insanlara gözlerini açarak bakmayacak mısın? Bütün ömrün tasavvurlar, hayaller, donkişotçu emeller peşinde koşup kendini aldatmak ve alelâlediklerden başka hiçbir şey yapılmayan bu dünyada kendinin ve başkalarının fevkaladelikler yapacağını vehmet dekmeyelim geçecek. Daha demin dünyada bir insan için hiçbir şey yapamaz diyordun. Şimdi dünyada pek az insanın yapabileceği hafifliklere kalkıyorsun. Senin alelâde bir mecnundan farkın nedir? Anlayamıyorum. Ömer hakarete uğramış gibi boynunu gerdi. Şimdi görürsün. Senin kuş beynin insanlar arasındaki karanlık ve derin münasebetleri anlayamaz. Burada bekle. Bu sözleri söyleyerek genç kıza doğru yürüdü. Niyat başını gayri ihtiyari denize doğru çevirerek eyvah dedi ve kopacak rezaletin ilk gürültülerini beklemeye başladı. Gözlerini genç kıza dikerek ağır ağır yürüyen Ömer birdenbire uykudan uyanıyormuş gibi başını silkti. Tam kıza yaklaştığı sırada kulağının dibinde bir kadın sesi. Oo. ''Ömer nasılsın? Hiç görünmüyordun.'' dedi. Başını o tarafa çevirince genç kızın yanında uzak akrabalarından Emine Hanım'ın oturduğunu gördü. Emine Hanım devam etti. ''Ayol deminden beri buraya bakıyorsun. Gelecek diye oturup kaldım. Bir türlü çeneyi kesmedin. Haydi, vapurda kalacağız.'' Her iki kadın doğrularak yürüdüler. Ömer ne söyleyeceğini şaşırmış, kendini toparlamaya çalışıyordu. ''Vallahi ne bileceğim teyzeciğim? Derslerden işten vakit oluyor mu?'' ''Hem siz beni bilirsiniz canım, kusuruma bakacak değilsiniz ya.'' dedi. Emine teyze güldü. ''Hayol senin kusuruna kim bakar? Anasına babasına bile senede bir kere olsun mektup yazmayan insandan kime hayır gelir? Hadi bakalım, nasılsa buluştuk. Anlat bari ne alemdesin.'' Ömer gözlerini genç kızdan ayırmayarak cevap verdi. ''Hep eskisi gibi vaziyette bir yenilik yok.'' Bu sırada köprüye çıkmışlardı. Hep beraber İstanbul tarafına doğru yürüdüler. Ömer'in teyzesinin şişman ensesinden kaydırdığı gözleri hiç lafa karışmadan yanlarında giden genç kızın bakışlarıyla karşılaştı. Kız bir müddet bir şeyi hatırlamak ister gibi devamlı ve dalgın bir bakışla gözlerini hiç kıpırdamadan karşısındakini süzdükten sonra başını ileri çevirdi. Ömer bir müddette onun uzun kirpiklerinin gözlerinin altına düşen gölgesini seyrettikten sonra teyzesine dönerek başıyla bu kim demek isteyen bir işaret yaptı. Emine Hanım uzun müddet İstanbul'da oturan Anadolululara mahsus bir kibarlıkla ''Ah tanıştırmadın mı? Siz birbirinizi tanırsınız da...'' ''Macide'yi bildin mi bakayım? Annenin büyük dayısının torunu yol, ''Öyle ya sen kesirden çıktığın zaman o daha şu kadar çıktı. Altı aydan beri bizde. Piyano çalışıyor. Bir mektebe de gidiyor.'' Bakışını çevirerek Macide'ye baktı. Bu sırada Ömer'in elini sıkan kız ''Konservatuara gidiyorum.'' dedi. Ve gözlerini tekrar ileri çevirdi. Ömer kafasını yorarak adedi yüzleri aşan ve bugün İstanbul, Balıkesir ve daha birçok yere yayılmış bulunan akrabaları arasından annesinin büyük dayısını ve onun torununu bulup çıkarmaya çalışıyordu. Gözleri Emine teyzeye ilişince onun yüzünün biraz kederli ve şaşkın bir ifade almış olduğunu fark etti. Sordu. O bunun yanında söylenmez manasında bir takım işaretler yaptı. Ömer merakla başını eğince, Şişman kadın zayıf bir sesle çabucak mırıldandı. Sus, sorma başımıza geleni. Bize uğra anlatırım. Gözleri birçok şeyler söylemek ister gibi oynadı. Bakışlarında kıza karşı alaka ve acınmayı anlatmak isteyen bir ifade vardı. Sağına giden Macide'ye süratle bir göz attıktan sonra Ömer'e dönerek Zavallıcığın daha haberi yok. Bir türlü söyleyemiyorum. Bir hafta evvel babası öldü. Ne yapacağım bilmem diye mırıldandı. Ömer birdenbire sevince benzer bir şey parladığını hissetti ve gene bir anda bu hissen dolayı müthiş bir utanma duydu. Bu ölümü kendisine yardım edecek bir hadise olarak telakki etmenin pek dürüst bir şey olmadığını düşündü. Fakat içimizde bizim ahlak tarafımızda hiçbir şekilde münasebete geçmeyecek hadiseleri muhakeme eden, neticeler çıkaran ve tedbirler alan bir hesabi tarafımız vardı ve lafta değilse bile fiilde daima o galip çıkıyor ve onun dediği oluyordu. Bunları düşünürken geçen birkaç saniyelik sükutu Ömer'in bir akraba ölümü karşısında duyduğu teessüre yoran Emine teyze bugünlerde bize uğra uzun meseledir sana anlatırım dedi. Emin önündeki tramvay durak yerine gelmişlerdi. Kadın ve genç kız Ömer'den ayrıldılar. Delikanlı bir müddet onların arkalarından baktı ve kendisine itiraf etmediği halde Macide'nin başını çevirmesini bekledi. Fakat o, ince ve güzel vücuduyla alçak ölçeli iskarpinlerin üzerinde süzülür gibi gitti ve o sırada gelen bir tramvaya atlayarak Emine teyzeye elini uzattı. Gözleriyle hala onları takip eden Ömer, omzuna hızla vuran bir elin tesiriyle sıçradı. Nihat kavga edecek gibi bir tavır alarak ondan izahat bekliyordu. Ömer'in ağzını açmadığını görünce "Ama adamsın ya" dedi. Ya vapurda çıkaracağın kepazeliği görmemek için size arkamı dönmüştüm. Bir de baktım ortada yoksunuz. Sonra köprüde onlarla ahbapça konuşup giderken gördüm arkanızdan geldim. Kız galiba o yolun yolcusu ha? Şişman da, şişman karda da tam esnaf kılığı var ya. Ömer güldü. Sen zaten başka türlü düşünmezsin ki. O mübarek kafan her şeyi mevcut bir ölçüye uydurmadan rahat edemez. Bu adam şu kadını tanımıyordu, gitti konuştu, kadın polise haber vermedi. Demek ki o yolun yolcusuydu, oldu bitti. Başka bir şey olamaz. Hatta fevkalade hiçbir hadise yoktur. Her şey birbirinin aynıdır, İşte bu kadar. Eliyle arkadaşının kafasını dürterek, böyle dümdüz bir beynim olacağına hiç olmamasını tercih ederim. Muhayyile namına bir şey yok yahu. Nihat bu sözlere ehemmiyet bile vermeden sordu. Peki iki gözüm, ne oldu öyleyse? Sen yanına gider gitmez kız, Vay nereden çıktın kainatın teşekkülü esnasında karanlık alemlerde eş olduğum insan diye boynuna mı sarıldı? Buna inansam bile o şişman karının bu metafizik aşinalığı pek sükunetle karşılayacağına inanmam. Ömer bir sır veriyormuş gibi akraba çıktık azizim dedi. Ben kıza bakmakta dünyayı görememişim. Yanındaki kadın bizim Mahmut Emine teyzeymiş. Küçük hanım da yakın akrabalardan Macide hanım. Konservatuara gidiyormuş. Bir hafta evvel babası ölmüş. Daha kendisinin haberi yokmuş. Nihat başını sallayarak, Allah bakirelere ömür versin dedi. Sonra alaylı bir bakışta Ömer'e sordu. Mevcut ölçülerin dışındaki fevkalade tanışma bu mu? Oğlum, sen dünyada ne kadar antikalık yapmak istersen, hayat da önüne o kadar gündelik hadiseler çıkarıyor. Korkuyorum ki bu ömrünün sonuna kadar böyle devam edecek ve sen dünyanın parmağını ağzında bırakacak bir iş beceremeden rahmeti rahmana kavuşacaksın. Bayıldım doğrusu. ''Demek daha kainatın teşekkülü sırasında ahbaplık tesis ettiğini söylediğin taze, akrabandan imiş. Çocukluğunuzla ihtimal beraber oynadınız. İhtimal hafızasının bir köşesinde o eski çocuk çehresini birkaç çizgiyle canlandırdı. Ve senin daima 41 dereceyi hararetle çalıştığın dimağın işi derhal esrarengi örtülere bürüdü. Komik adamsın vesselam. Ömer başını salladı. ''Evet, tanışmamız hakikaten pek harcı alem şekilde oldu.'' Fakat ona karşı duyduğum hisler hep aynı halde. Onunla beni bizim iradelerimizin üstünde bir bağım bağladığına eminim. Göreceksin. Bundan sonra Emine teyzenin evi ne kadar sık ziyaret edeceğim. Nihat Kahkayı bastı. Ve bu çok orijinal aşkınız bir akraba sevişmesi halinde sona erecek değil mi? Dünyaya teyze zadesini baştan çıkaran yegane deli Yanılacaksın. diye Ne diyelim? Allah muvaffakiyet versin. Ömer cevap vermedi. Sözü değiştirdiler ve akşam nerede içeceklerini konuşarak... Beyazıt'a doğru yürüdüler. Üçüncü bölüm. Macide birkaç günden beri evdekilerin kendisine karşı olan muamelelerinin tuhaflaştığını fark etmiyor değildi. Bunun hayırlı bir şey alamet olmadığını da seziyordu. Fakat kim sordu ise, ''Yok canım ne var ki ne saklayayım? Senin evhamın.'' cevabıyla karşılaştı. Emine teyze birkaç kere yanına sokuldu, bir şey söyleyecekmiş gibi tavırlar aldı. Sonra saçma sapan söylenerek ayrıldı. Emine teyzenin kızı Semiha ile, Zaten arası pek iyi değildi. Daha doğrusu Semiha, Macide'nin kendini pek beğendiğini zannediyor ve ona karşı küçük mevkide kalmamak için kendini ağır almak icap ettiğini sanarak lüzumsuz bir soğukluk yaratıyordu. Yağ iskelesi civarındaki mağazasından geç vakit yorgun ve argın dönen Galip amca, ev halkıyla konuşmak ihtiyadını senelerden beri kaybetmişti. Yemeği yer yemez eline gazeteye alır, Kendisini kısa zamanda ümmilikten okur yazarlığa çıkaran iri latin harflerini büyük bir sabırla hecelemeye başlardı. Gedikli Çavuş Mektebi'nin son sınıfında bulunan Emine teyzenin oğlu Nuri ise eve ancak haftada bir kere hatta bazen daha seyrek uğradığı için ondan bir şey öğrenmek hiç mümkün değildi. Macide 6 aydan beri aynı evde yaşadığı halde henüz hiçbiriyle içli dışlı olamadığı bu akrabalarına daha fazla ısrarla bir şey sormuyordu. Zaten buradaki hayatı bir pansiyondakinden farksızdı. Sabahları notlarını alıp gidiyor, akşam üzerleri henüz ortalık kararmadan gelip odasına kapanıyordu. Semiha'nın ona bu kadar içerlemesine sebep belki de bu uzak duruştu. Emine teyze kendi aleminde, kendi dostlarıyla ve eğlenceleriyle meşgul olduğu için... Evinde yaşayıp giden bu sakin genç kıza pek fazla dikkat etmiyordu. Onu ekseriye gündüzleri gelen misafirlerine, ailelerinin askerliğine bir misalmiş gibi anlatıp met ediyor. Musukiye aşina olduğunu bilhassa zikrediyor. Fakat bazı geceler evde toplanıp erkekli kadınını saz yapan ve oldukça alatürka bir şekilde eğlenen meclislere bir kere bile sokulmamış, o kadar ısrar'a rağmen müzikteki hünerlerinin bir parçasını bile göstermemiş bulunan Macide'nin müzisyenliğinden en başta kendisi şüphe ediyordu. Ya iskeresindeki mağaza son senelerde pek o kadar iyi işlemediği için etrafa belli etmeseler ve memleketten gelen tanıdıkları gene bazen haftalar ve aylarca misafir etmekte devam etseler bile Oldukça sıkıntı çekiyorlar ve bunun için Macide'nin babasından aydan aya gelen bir miktar parayı çok kere sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hatta Galip amca Macide'ye bu 40 liranın gelmesinin sebebi olmaktan başka bir gözle bakmamıştı. Fakat eşraf evi temposuyla yürümeye alışmış olan bu evin gidişatı böyle 40-50 liralarla düzelecek soydan değildi. Bir kere içine daldığı borçlar her gün biraz daha sıkışarak elini kolunu sarıyor, Hala 30 sene evvelki esnaf metotlarıyla bunun içinden sıyrılmaya çalışan adamcağızı büsbütün şaşırtıyordu. Eskiden her sıkıntıdan çabuk kurtulmaya alışmış olduğu için henüz ümidini kesmiş değildi. Fakat bugün ne kendisinde o gençlik demlerinin enerjisi ne de etrafında o zamanların hep kendine benzeyen tüccarları vardı. Piyasa bilhassa yağ ve sabun ticareti kurnaz, bilgili, genç ve bilhassa zengin kimselerin elindeydi. Adımını onlara uyduramayan esnaf ezilip kenara atılıyordu ve aşağı yukarı on seneden beri devam eden bu mücadele Galip Efendi'nin elindeki birkaç parça araziyle ile birkaç yüz ağaç zeytini eritmekle kalmamış, Şehzadebaşı'nın arka sokaklarının birinde yan yana duran üç evin içinde oturduğun, oturduğundan mağada diğer ikisini alıp götürmüştü. Emine teyzenin beşi birliklerinden, incilerinden bir kısmı da son günlerde sandal bedesteninin yolunu tutmuştu ma vaziyetlerinin bozukluğuna dair her laf açışında oturup ağlayan ve bir eşraf karısının bir türlü tükenmeyen mücaverlerinden birisi daha satmaya mecbur olunca başına ağrılar gelip çattıkları Emine teyzenin teessürü 24 saatten fazla sürmüyor, ilk fırsatta etrafına İstanbuldu ve çenesine kavi dal kabuklarını toplayarak çalgılı alemler yapıyordu. Eski ve bol zamanlarda ailece Bunlardan geçinen, şimdi vaziyetin bozukluğunu sezdikleri halde bir türlü uzaklaşmayan bu ahbaplar iki birbirine zıt hissin tesir altındaydılar. Hem eski veri nimetlerini sıkıntılı zamanlarında bırakıp gitmeyi doğru ve insanlığa yaraşır bir hareket bulmuyorlar, hem de onları henüz bütün menbaaların kurumadığını bildikleri için son kırıntıyı yemeden kapılanacak başka bir yer aramayı istemiyorlardı. Zaman zaman balıkesirden kalkıp gelen ve orada eski dal kavukluklarını, Birkaç ayda İstanbul'da yiyip içip eğlenerek yad etmeyi fena bulmayan hemşehriler ise evin çökmeye yüz tutmuş bütçesine birer balyoz darbesi gibi oturuyorlardı. Macide bütün bunları görüyor, anlıyor fakat fevkalade bulmuyordu. Kendini bildi bileli babasının Balıkesir'deki büyük evinde aynı şeyleri görüp işitmiyor muydu? Orada da hep sıkıntıdan, bu sene mahsul kaldıramadığından, falanca tarlanın ipotek edildiğinden, filanca bağın satıldığından başka ne laf edilebilirdi? Kendi annesi de bir beşi birlik bozdurunca başını çatkılar, kendi babası da akşamları eve gelince hiç konuşmadan dizlerini dikip oturarak tesbih çekmeye ve zihnen içinden çıkılmaz hesaplar yapmaya dalardı. Çocukluğundan beri bitip tükenmeyen bu dertlerden ziyade onu hayrete düşüren başka bir şey vardı. Bu ne sonu gelmez tarla, bağ, ev, zeytinlik ve beşi bir yerdeydi. Nesilden nesile biriken ve değişen zamanın değirmeninde erimeye başlayan bu servetler bir türlü bitmek bilmiyordu. Borçlar alınıp verilir, tarlalar satılır veya ekilirken eskilerini aratmayan düğünlerle kızlar gelin ediliyor, akraba düğünleri için kenardan köşeden elmas küpeler, inci gerdanlıklar bulunup çıkarılıyordu. Bu karma karışık hayat içinde Macide daha ziyade tesadüflerin sevkiyle büyümüş ve okumuştu. Çocukluğunda evi yoklayıp geçen çeşit çeşit hastalıklardan biriyle ölmediyse bir tesadüf. İlk mektebi bitirdikten sonra evde alıkonmayıp orta mektebe gönderildiyse bu da bir tesadüftü. Babası kendini çıkmaz işlerin içinde bu kadar kaybetmiş olmasa kendisini kızını okutmasını tavsiye eden birkaç mektep mualliminin sözüne belki kalmaz ve onu da ablası gibi 15 yaşında kocaya verirdi. Macide'nin hayatı tesadüflerin oyuncağı olmaktan ancak orta mektebin ikinci sınıfında kurtuldu. Kendisini mektebe biraz geç, dokuz yaşında gönderdikleri için yedinci sınıfa gelince on altıya basmış, oldukça serpilmişti. Bir eşraf evinin ağırbaşlı havası ve baskıcı edası tavırlarında göründüğü için arkadaşları ona pek sokulmuyorlardı. Sadece dersleriyle uğraşıyor ve tamamıyla kendine bırakılmış bir hayat sürüyordu. Ne çalışmasıyla alakadar olan ne de şu yolda hareket ettiği kendisine bir şeyler diyen vardı. Annesi ara sıra elbiselerinin açık veya kapalı, dar veya bol olduğuna dair bir şeyler söylemeye kalkıyor. Sonra ne üstüme vazife der gibi omuzlarını silkip odasına gidiyordu. Hemen hemen bütün aileler kızların okuttukları için Macide'nin okumasında bir fevkaladelik bulmuyor. Fakat onun hemen bir kocaya gitmesini tercih edeceğini kendinden saklamıyordu. Loş bir taşlık etrafında birkaç oda ve kilerle üst katta geniş bir sofanın etrafına dizilmiş, gene kocaman bir sürü odadan ibaret olan eşraf evi, Macide'nin gözünde günden güne yabancı bir şekil alıyordu. Mektepteki hayat, okuduğu kitapların ve dinlediği derslerin anlattığı şeyler onun, 50 sene evvel taş kesilip olduğu yerde kalmış gibi hakikaten uzak olan evinden ve oradaki yaşayıştan tamamen ayrıydı odasının şurasına burasına dağılı duran elbiseleri, göğüslükleri, kapıları yontmalı, yerli ceviz dolapların raflarında karma karışık yığılı duran kitapları buraya hiç yakışmıyordu. Bir biri arkasında okuduğu ve birçoğunun elinden garip bir tiksinti ile attığı bir sürü roman ve hikaye kitapları kafasının içinde iyiliği veya fenalığı hakkında bir hüküm veremediği fakat başkalığını ve içinde bulunduğundan daha hakiki olduğunu sahatle gördüğü için bu hayatı canlandırıyorlardı. Mektepte diğer arkadaşlarıyla teması oldukça azdı. Bu biraz yalnızlığı sevmekten, biraz da onların konuştukları şeyleri hoş bulmamaktan ileri geliyordu. Yaşları 13 ile 16 arasındaki bu çeşit çeşit kızlar aralarında yetişkin bir, insan, bir insanı kıpkırmızı edecek bahisler açıyorlar. Sınıf arkadaşları olan oğlan çocukları hakkında onları görünüşte daima küçümsemelerine rağmen pek vakıfane mütalalar yürütüyorlardı. Macide bu konuşmaları hakim olmadığı bir merak ile dinlese bile yalnız kalır kalmaz büyük bir tiksinti duyuyor, arkadaşlarının yanına hiç sokulmamaya karar veriyordu. İlk zamanlarda bu tiksintide biraz anlamamazlık karışıktı. Mektebin bahçesine grup grup baş başa vererek Ahmet'in dudaklarının kalın, Mehmet'in ellerinin beyaz ve yumuşak olduğunu, şu muallemin bu kıza biraz şaşı baktığını, dikiş hocasının asla koca bulamayacağını daima bir dudak büküşüyle birlikte söyleyen ve bütün düşünceleri bunlara benzer mevzular etrafında dönen arkadaşlarını anlayamıyordu. Bu bahisler ona manasız ve lüzumsuz geliyordu. Sonraları bilhassa Kitaplar okuyup kafasında bir takım hayaller, yeni yeni dünyalar teşekkül ettikten sonra bu kararı, söyleşileri iğrenç bulmaya başladı. Arkadaşlarının her sözü, hatta istikbale ait her hulyası, onun geniş muhayyilesinin doğurduğu güzel dünyalardan birini kirletiyordu. Kendisi de gözünün önünden türlü türlü istikbal levhaları geçirdiği halde bunları kıymetli birer eşya gibi saklıyor, hatta sık sık düşünerek şekillerini bozmaktan bile korkuyordu. Tam bu sıralarda yedinci sınıfın ortalarında geçirdiği bir macera onu büsbütün etrafından ayırdı. Fakat tamamıyla kendi içinde doğup büyüyen ve en ufak bir alameti bile dışarı sızmayan bu vakaya macera demek bile doğru değildi. Dördüncü Bölüm Macide ilk mektepten beri sesinin güzelliği ve musukiye istiladı ile göze çarpmıştı. Beşinci sınıftayken musuki muallimeleri Necati Bey, isminde Balık Kesir aşağı yukarı bütün mekteplerini dolaşan yaşlıca bir zattı. Sınıfa girince kutusundan klarnetini çıkarıp yeknesak mektep havaları çalar ve çocukları gelişi güzel bağırtırdı. Macide ara sıra kendisi de besteler yapmaya özen ve edebiyata vesi bazı mektep müdür ve muallimlerinin yazdığı vezin kafiye ve manası bozuk satırları bir türlü alelade'nin üstüne çıkmayan, müziklerle birleştiren bu adamın nasılsa gözüne çarptı. İçinde gizliden gizliye bir sanat ihtirası tutuşan, fakat istidatsızlığının boyunduruğunu bir türlü kıramadığı için zamanla kalenderleşmiş ve dünyaya küsmüş bulunan Necati Bey, Macide ile meşgul olmayı kendine iş edindi. Babasıyla konuştu. Akşamları mektep zamanından sonra, Diğer bir iki hususi talebesiyle beraber onu muallimler birliğine götürecek akordu bozuk bir piyanoda çalıştırmaya başladı. Macide kısa zamanda arkadaşlarını bile hayrete düşürecek bir terakkiyi gösterdi. İlk mektebi bitirdiğinde, bitirdiği sene son sınıfın verdiği müsamerede ona tek başına piyano çaldılar. 8 aylık bir acemiliğin elinden gelebilecek en büyük hüneri gösterdi. Salonda bulunanlar çocuk ve velileriyle birkaç muallimden ve birkaç memurdan ibaret olduğunu ve içlerinde müzik hakkında en küçük fikri olan bir kişi bile bulunmadığı için onu adam akıllı ve samimi bir hayranlıkla alkışladılar. Macide orta mektebin birinci sınıfında da bu şekilde ders almaya devam etti. Necati Bey'in kendisi de pek iyi piyano çalamadığı için iki sene kadar süren bu dersler ekseriya olduğu gibi talebenin yarım yamalak bir musuki ukalası olmasıyla neticelenmedi ileri götürücü bir çalışma halinde devam etti. Orta mektebin ikinci sınıfa geçtikleri sırada Necati Bey başka bir memlekete nakledildi. Macide tatilde piyanoyla hiç denecek kadar az meşgul olabildi. Yalnız başına muallimler birliğine gitmeyi hem istemiyor, istese bile bunun muhiti tarafından hoş görülmeyeceğini biliyordu. Mektep açılınca yeni ve genç bir musiki muallimi gelmiş olduğunu gördü. Bu Bedri isminde uzun boylu, siyah ve kısa saçlı, yuvarlak çehreli bir gençti. Yüzünün hep gülümsüyor olmuş. Olmuş gibi bir ifadesi vardı ve bu hal kızların ilk günden itibaren onu alaya almalarına sebep oldu. Bedri ilk günlerde buna fena halde kızdı. Derslerde yüzü kıpkırmızı kesiliyor, dakikalarca bir şey söylemeden duruyor ve dudaklarını kemiriyordu. Fakat biraz sonra yüzü tekrar o mütebessim halini alıyor Gözlerini talebelerin üzerine tekrar tekrar gezdirerek anlatmaya devam ediyor ve piyanonun başına geçiyordu. Büyük ve daima soğuk olan müzik dershanesi çocukların kendilerini kapıp koy vermeleri için en münasip yerdi. Erkek çocuklar en serbest el şakalarını yapmaya, genç kızlar konuşup konuşup sonra mendillerini ağızlarına tıkamaya çalışarak ile gülmeye burada imkan bulurlardı. En ağır sözü rica ederim, size yakışır mı demekten ileri geçmeyen genç muallim, gürültüyü piyanoya daha şiddetle vurarak veya derhal hep beraber söylenecek bir şarkıya başlayarak bastırmak isterdi. Böyle zamanlarda bazen mektep müdürü Refik Bey sınıfın cam kapısında görünür, istifaf dolu gözlerle bu inzibatsız muallime bakar, çatık kaşlarıyla çocukları sükuta davet eder ve ilışık sırıtmalarla karşılaşırdı. Yavaş yavaş Bedri bunları tabi bulmaya başladı. Çocukların ekserisi o kadar şımarık ve fena yetiştirilmiş mahluklardı ki bunları güzel sözler ve ricalarla yola getirmeye imkan yoktu. Zaten müthiş dayak atan bir tarih hocasıyla sıfırcı diye ismi çıkmış bulunan bir lisan mualliminden başka dersi sükunetle geçen kimse yoktu. Müdürün kendi dersleri bile bir curcunaydı. Şehrin diğer mekteplerinde de aynı halin mevcut olduğunu öğrenen Bedri işi kalenderliğe vurdu ve ancak dersiyle alakadar olan birkaç kişiyle ciddi şekilde meşgul olarak... Diğerlerini kendi haline bırakmayı tercih etti. Macide bu meraklılar arasındaydı. İlk zamanlarda sessiz sessiz bir kenarda oturduğu için pek göze çarpmamıştı. Fakat kısa bir müddet sonra Bedri'nin bütün alakasını üzerinde topladı. Genç adam mektep müdürüne olsun, diğer muallimlere olsun bir şey keşfetmiş gibi heyecanla bu fevkalade istidatlı talebeden bahsediyor ve onu muhakkak yetiştirmek lazım geldiğini söylüyordu. Bu sözleri büyük bir merak ve tasvip ile dinleyen muallimler onun arkasından ya gülümsüyorlar yahut da manalı gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. Macide ise Necati Bey'den aldığı ders, ders aldığı zamanlardan kalma bir ihtiyatla belli ki bir kere bile hocasının yüzüne dikkatli bakmamıştı. Beraber oldukları zaman gözleri ve aklı tamamen notalarda Bedri'nin parmaklarında veya zaman zaman dalıp gittiği belli belirsiz hayallerin peşindeydi konuştukları şey üzerinde çalıştıkları parçanın dışında hemen hemen hiç çıkmıyordu. Her ikisi de sanatın herhangi bir şekline bağlanan ve şuurlu veya şuursuz bir sanat ihtirasının içlerinde taşıyan insanların körlüğü vardı. Etrafları, hatta çok kere kendi kendileri tarafından enayilik diye telakki edilen bu gaflet ve muallimle talebe arasındaki belki devam edip gidecekti. Fakat mektep müdürü Refik Bey her ikisinin de gözlerini ve düşüncelerini müzikten başka hususlara da çevirmelerine yardım etti. Bir akşam üzeri çocuklar evlerine giderken Bedri Muhallim Odası'nda oturmuş, İstanbul'da bulunan annesine mektup yazıyordu. Koridorda çocukların ayak sesleri seyrekleştiği bir sırada acele mektubu zarfa yerleştirip kapadı, üstünü yazdı, dışarı fırlayarak bir talebe aradı. Kendisi mektepte yattı ve bu akşam dışarı çıkmaya niyetli olmadığı için mektubu, Yolu postahane önünden geçen çocuklardan birine vermek istiyordu. Sokak kapısından bahçeye doğru bakındı, herkes gitmişti. Kendisi de gitmek için geri dönüp şapkasını aldı. Bu sırada kulağına müzik odasından piyano sesleri geldi. Macide burada galiba, onunla göndereyim dedi. O tarafa yürüdü. Kapıyı açtığı sırada Macide piyanonun kapağını kapamış, çantasını almıştı. Biraz çalıştım efendim diyerek çıkmak istedi. Bedri ona yol verdi ve postanenin önünden geçerken şunu da atıver dedi. Genç kız zarfı çantasına yerleştirdi. Hafifçe dizlerini kırarak Allah ısmarladık dedi. Mektubu çantada unutmayasın, unutmam efendim. Macide bahçeye çıkarak kumlu yolda hızlı hızlı yürüdü. O sırada muallim odasına dönen Bedri, müdürün koridorun karanlık bir köşesinden fırlayarak süratle yanından geçtiğini ve bahçeye koştuğunu gördü. Refik Bey'in telaşı ve kendisini fark etmemiş gibi yanından geçişi onu hayrete düşürmekle beraber bunun üzerinde fazlaca düşünmedi. Ertesi akşam Macide'nin ders günüydü. Paydaston sonra bir saat beraber çalışacaklardı. Müzik odasına giden Bedri bu şekilde hususi olarak ders verdiği altı talebenin de orada olduklarını gördü. Bugün sizin gününüz değil ne diye kaldınız dedi. Fakat onların bu fazla alakalarına içinden memnun da oldu. Kızlar birbirlerine manalı bir şekilde bakıştılar. Macide Bedri'nin yakınında kıpkırmızı olarak başına öneymişti. İki erkek talebeden biri, müdür Bey'i emretti. Bundan sonra ayrı ayrı ders almayacakmışız. Hep beraber çalışacakmışız dedi. Bedri bir an ne demek istediklerini anlamayarak karşısındakilere baktı. Sonra omuzlarını silkerek notaları açtı ve evvela Macide'yi, sonra diğerlerini dinledi. Geri kalanlara Size de yarın akşam diyerek odadan çıktı. Müdürü görerek bu yeni emrin sebebini sormak istiyordu. Onu odasında bulamayınca geri döndü. Biraz hava almak için dışarı çıktı. Ders verdi. yedi çocuk ellerinde çantaları ile 5-10 adım ileriden gidiyorlardı. Onlara yaklaştı. Bir müddet beraber yürüdüler. Her zamankinin aksine olarak bu akşam hepsi de susuyorlardı. Bedri, derslerde hepiniz beraber olursanız tabii faydalıdır. Fakat dikkat etmek ve gevezeliğe başlayıp büsbütün zararlı olmamak şartıyla dedi. Çocuklar susmakta devam ettiler. Bedri Macide'ye dönerek laf olsun diye ''Mektubu unutmadın ya'' dedi. Genç kız birdenbire kıpkırmızı oldu, müthiş bir şaşkınlığa düştü. Öteki çocuklar da önlerine bakıyorlar, hem kızarıyor hem de gülmemek için dudaklarını ısırıyorlardı. Macide duyulur duyulmaz bir sesle ''Mektubu müdür bey aldı efendim'' dedi. Bedri olduğu yerde kalarak sordu. ''Ne münasebet?'' ''Bilmiyorum efendim.'' Dün daha bahçe kapısından çıkmadan arkamdan koşup geldi. Sizin biraz evvel bana verdiğiniz mektubu istedi. Zarf'ı kendisine verirken ne var mektupta diye sordu. Bilmiyorum, Postaya almak için Bedri Bey verdi dedim. O zaman Zarf'ı Zarf'ın üstüne okudu. Peki peki, hadi git bir daha böyle postaya mektup falan götürme dedi. Sonra mektubu üçüncü sınıftan Enver'le yollamış. Bedri sesini çıkarmadı, çarşıya gelmişlerdi. Haydi güle güle diyerek talebelerinden ayrıldı. Ekserya muallimlerin doldurdukları bir kahveye girdi. Başka mekteplerin hocaları da dahil olmak üzere bütün meslektaşları burada gibiydi. Kimisi pastra, kimisi tavla oynuyor, birkaç tanesi de oynayanları seyredip iki tarafa yardım ediyordu. Uzaktaki bir köşede müdürün iskambil kağıdı karıştırmakta olduğunu gördü. Sağ ayağının altına almış ve şapkasını yanına koymuştu. Ara sıra sol eliyle saçsız başını kaşıyor, sonra tekrar kağıtlarla meşgul oluyordu. Bedri uzaktan görünce evvela görmemezliğe geldi. Fakat onun kendisine doğru ilerlediğini fark eder etmez. O tarafa başını çevirerek buyursanıza kardeşim. Şöyle gelin. Ne içersinizde ikramda bulundu. Bedri. Teşekkür ederim dedi. Bir şey içmeyeceğim. Yalnız sizinle hemen biraz konuşmak istiyorum. Diğer muallimler kahveye pek uğramayan bu oyun bozana iç sıkıntısıyla baktılar müdür. Baş üstüne kardeşim. İstersen şu partiyi bitiriverelim. Acele mi? Pekala. Yanındaki seyircilerden birine dönerek, hadi bakalım benim yerine bir el oynayver. Dikkat et ha, iki partidir içerideyim dedi. Yerinden kalktı, nispeten tenha bir köşeye gittiler. Bedri evvela söyleyecek bir şey bulamadı. Müdür daha çabuk davranarak, galiba şu mektup meselesini soracaksınız. Sabahtan beri gelirsiniz diye bekledim. Siz görünmeyince, herhalde kendisi de hatasını anlamıştır dedim. İki gözüm, siz çok yer gezip, çok şey görmüşsünüz ama ya bizim de tecrübemiz fazla. Böyle ufak yerlerde insan... Adımını çok hesapla atmalı. İnsanı tefe koyup çala verirler. Burası Almanya değil. Siz Almanya'da buluştu bulunmuştunuz değil mi? Hayır Viyana'da. Neyse hepsi bir. Burası Avrupa değil. Gerçi Avrupa'ya benzemek istiyoruz ama yavaş yavaş. Bedri sert ve asabi bir hareketle müdürün sözünü kesti. Bunları ne diye söylüyorsunuz dedi. Biraz durduktan sonra ilave etti. Mektubu niçin aldınız? Yahut üstünü okuduktan sonra niçin tekrar vermediniz de başkasıyla yolladınız? Buraya müdürle adam akıllı kavga etmeye gelmişti. Bu anın yaklaştığını hissediyordu. Müdür elini onun omzuna koyarak samimiyetle sizi müşkül vaziyetten derhal ortalığa yayılacak olan dedikodulardan kurtarmak için dedi. Bedri sesi titreyerek beni aptal yerine mi koyuyorsunuz dedi. Benim o kızla postaya mektup gönderdiğimi sizden başka kimse görmedi. Görmüş olsalar da sizden başkasının aklına böyle bir münasebetsizliğin geleceğini tasavvur edemem. Yerinden fırladı. Yüzü sapsar olmuştu. Bu mesele üzerinde konuşmak, size izahat vermek mecburiyetinde kalmak bile bana müthiş azap veriyor. Bu kadar bayağıca bir istinat altında kalmak. Müdür onu kolundan çekip oturttuğu sesinde hep sakin ve samimi yeda vardı. Belki asabileşmekte de haklısınız dedi. Yalnız benim vazifemden başka bir şey yapmadığımı emin olunuz. Hakkınızda hüsniyet dışında en küçük bir şey düşünmediğimi emin olunuz. Yalnız muhitin böyle olmadığını ve ekseriyetin suniyet ile hükümler vereceğine göz önünde tutmaya mecburum. Talebe karşısında beni kepaze bir mevkiye düşürdünüz. Böyle yapmasam daha fena mevkiye düşecektiniz. Ben talebenin yüzüne nasıl bakacağım? Yok canım bunlar olağan şeylerdir. O kadar üzülmeye değmez. Bir parça dikkatli hareket etmek kafidir. Ayağa kalktı. Gözüyle takip ettiği parti bitmiş, yerine bıraktığı arkadaşı oyunu kaybetmişti. Sözü kısa kesmek için ''Yarın mektepte uzun uzun konuşuruz. Zamanla bana hak vereceksiniz.'' dedi. Sonra aklına gelmiş gibi ilave etti. Ha, çocuklarla akşamları teker teker ders vermeyi münasip bulmadım. Kulağıma bir takım lakırdılar geldi. Malum ya, karma mektep. Ebeveynin itimadını sarsmaya gelmez. Müsaade, diyerek uzaklaştı. Oyun başlarken kendisine sorucu gözlerle bakan arkadaşlarına hiç dedi. Herkes aptal mı sanıyor nedir? Bizim elimizden neler geldi geçti. Böyle kurtları genç kızların arasına başıboş salmaya gelir mi hiç? Ara sıra gözümüzün kör olmadığını anlatmalıyız. Kağıtları eline aldı. Hadi bakalım bu sefer hakkınızdan geleceğim diyerek karıştırdı ve dağıtırken kendi kendine söylenir gibi mırıldandı. Bu kadar senedir müdürlük ediyorum. Bulunduğum mektepte hiç vukuat vermedim. Bu yaştan sonra şu züppe için başımı derde sokacağım. He öyle mi? Hayır. Bedir e oturduğu yerde kalmıştı. Yolda gelirken hazırladığı müthiş cümleler, ağır hakaretler, hatta çıkarmak niyetinde olduğu kavga suya düşmüştü. Aklının almadığı bir bayalığı düşünmekten bile utandığı bir iftirayı bu kadar tabiyle müdafaa eden bir insana karşı değil, kendini müdafaa etmek, ona küfretmek bile imkansızdı. Her söyleyeceği sözün mukabelesi imkansız bir cevapla karşılacağını derhal anlamıştı. Kötü niyetli, esas olarak kabul eden ve bir insanın dürüst, samimi ve namuslu olabileceğine ihtimal vermeyen bir kimseye karşı kendini müdafaa edebilmenin hazin imkansızlığı, onu elini kolunu bağlamıştı. Süratle kahveden çıkarak mektebe döndü. Canı bir şey çalmak istemiyordu. Bavulunu karıştırarak rastgele bir kitap aldı ve okumaya başladı. 5. Bölüm Macide arkadaşlarından ayrılıp eve dönünce derhal odasına çıktı, çantasını yavaşça bir kenara bıraktı. Göğüslüğünü sükunetle çıkardı, yüzünü gözünü yıkadı. Sonra tekrar çantasının başına giderek bir coğrafya kitabı aldı ve minlerin üzerinde çalışmaya koyuldu. Aynı sayfayı iki defa okuduğu halde neden bahsettiğini anlayamamıştı. Düşünceleri mütemadiyen sıyrılıp başka taraflara kaçıyordu. Birisiyle mücadele ediyormuş gibi dişlerini sıktı ve kaşlarını çattı. Göğsü suruatle inip kalkıyor ve yumrukları titriyordu. Nihayet elindeki kitabı bir kenara fırlatarak mindere kapandı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Sesini duyurmamak için dişlerini hırsla ot yastığa geçiriyordu. Bu kendini sıkma onun hiddetini daha çok arttırıyor, başına müthiş bir ağrı getiriyordu. Hırsından, yalnız hırsından ağlıyordu. Herkese, en başta bedri olduğu halde müdüre... Arkadaşlarına, kendine ve etrafındakilere kızıyordu. Ne hakları vardı onu küçük düşürmeye, onunla alay etmeye, bütün bu iğrenç hadiselere sebep olmaya ne hakları vardı? Mektebe gitmek ona korkunç bir şey gibi geliyor, gitmemek ve neden gitmediğinin sebebini söylemek veya başkaları arasında bir sebebin fısıldandığını düşünmek ona daha müthiş görünüyordu. Dün akşam müdürün o muamelesinden sonra kendine hakim olmaya çalışmış, muvaffakta olmuştu. Fakat bugün mektepte arkadaşlarının ona karşı aldıkları tavır gözünden kaçmamıştı. Derhal mektebe yayılan hadise, Macide'nin sessizliğini kendini beğenme zannedenlerin veya onun istidadını çekemeyenlerin açıkça hücuma geçmelerine sebep olmuştu. Yanında duyabileceği bir şekilde, vah vah, neler oluyormuş da haberimiz yokmuş, müdür bey sağ olsun gibi sözler söyleniyor, bakışlar 5-10 misli manalanıyordu. Mağrur ve kendini beğenmiş değildi, hiç değildi. Hatta belki de bunun aksine olarak nefsine itimadı henüz pek zayıftı. Fakat buna rağmen çocukların nasıl olup da başka birine bu derece ehemmiyet verecek büyük kafalarını onunla alakadar edebildiklerini anlayamıyordu. Bir insanı kendisi kadar, kendi düşünceleri, dertleri, korkuları ve noksanları kadar ne meşgul edebilirdi. Halbuki bütün arkadaşlarının gözünde sanki sanki sihirli bir gözlük vardı ve onların kendilerini görmelerine mani oluyordu. O kadar ahmakça bir körlüğe başka türlü mana verilemezdi. Anasının düzgün ve boyalarını çalıp sürünerek me mektebe gelen bir kızın başka bir kıza tırnaklarını biraz sivritmiş diye kinayeli laflar söylemesi, oğlan çocuklarla pazar günü gezmeye gidip bütün şehre yayılacak kadar kepazelik çıkaran ve bu yüzden daha iki gün evvel disiplin kuruluna çıkıp bir hafta muvakkak tart alan bir zavallının hiç yüzü kızarmadan aman yarabbi hiç utanmak kalmamış, Ayşe'nin Ahmet'le gezişine bakın demesi sadece gevezelik ve düşüncesizlik olamazdı. Macide etrafındakilerle hoşuna gitmeyen herhangi bir şey gördüğü zaman aklına ilk olarak ''Acaba ben de aynı şeyi yapmıyor muyum?'' düşüncesi gelirdi. Fakat arkadaşlarından hiçbirinin ömründe bir defa olsun kendini böyle bir sualin karşısında bırakmadığı muhakkaktı. Onlara karşı derin bir istifaf duydu. Bu yüzden hayatının yolunu değiştirecek kadar heyecana düşmeyi, nefsine karşı bir haksızlık saydı. Ne yaparlarsa yapsınlar, aldırış bile etmeyeceğim diyerek kalktı. Sofradaki muslukta yüzünü gözünü yıkadı. Tekrar odasına gelip mindere oturunca biraz evvel elinden attığı kitabı aldı ve oldukça sükunetle yarınki dersi gözden geçirdi. Yalnız ara sıra gözleri dalıyor, kafasından hain yüzlü arkadaşlarının hayali geçiyor yahut Bedri mahcup ve hiddetli tavrıyla karşısında dikilip duruyordu. Fakat Macide her defasında hafifçe başını silkip kaşlarını kaldırarak bunları önünden uzaklaştırıyor ve derslerine dönüyordu. Ertesi gün mektep ona korktuğu kadar değişmiş görünmedi. Daha yoldayken içinde hiçbir sıkıntı bulunmadığını tespit etmişti. İyi bir haber almaya gidiyormuş gibi manasız bir hisse ayakları yolun bozuk kaldırımlarında çabucak sekiyordu. Sabahleyin derse girmeden evvel ve ders arasındaki teneffüslerde kızların kendilerine başka meşguliyetler bulduklarını, iki gün evvelki vakanın zannettiğinden çok daha erken unutulacağını gördü. Arkadaşları arasında hiçbir zaman mühim bir yer tutmadığını, hiçbir zaman büyük ve devamlı bir alakanın merkezi olmayacağını belli belirsiz bir hüzünle fakat müsterih bir nefes alarak hatırladı. Birkaç gün içinde hayat eski şeklini aldı. Şimdi yedi kişi beraber müzik dersi görüyorlardı. Dedri eskisine nazaran biraz daha dalgın, biraz daha sinirliydi. Ara sıra küçük sebeplerle bağırı veriyor fakat biraz sonra kendini affettirmek ister gibi yumuşak bakışlarla etrafını süzüyordu. Bilhassa macide karşı tavrı çekingen olduğu kadar müşfikti. Kendi yüzünden genç kızın ne kadar üzüldüğünü tahmin eder gibiydi. Ona hem ortada bir şey yokmuş hissini vermek hem de olan işlerde kendisinin bir kabahati olmadığını anlatmak istiyordu. Ara sıra koridorlarda birbirine rast gelince pek kısa bir bakışla gözlerini birbirlerine dikiyorlar ve bu anda bazı hususlarda anlaştıklarını fark ediyorlardı. Çocuklar dersteyken Bedri ara sıra sınıfın önünden geçerdi. Macide bu sırada onun adımlarını yavaşlattığını ve camekanlı kapıdan sınıfa bakan gözlerinin kendisini aradığını hissederdi. Aralarında aynı haksızlığa uğrayan iki kişinin yakınlığını teessüs etmeye başlamıştı. Bilhassa Macide Bedri'nin ağır ve dalgın halinin tesiri altındaydı. Akşam üzeri eve dönerken bazen arkada kalıyor ve herhangi bir iş için çarşıya inen Bedri'nin uzun boyu, biraz düşük omuzları daima öne eğilmiş bakışıyla yokuşun alt tarafında kayboluşunu seyrediyordu. Kendi kendine bile itiraf etmek istemediği halde onun başka kızlarla fazlaca konuşması adam akıllı canını sıkıyordu. Böyle zamanlarda acaba müdür bey haklı değil miydi diye kendine soruyor. Fakat bütün bu değişimlerin müdürün o müdahalesinden sonra başladığını hatırlayarak, Nefsine karşı temize çıkmaya çalışıyordu. Arkadaşları o hadiseyi unutmuş görünmekle beraber Bedri ile Macide'nin herhangi bir vesileyle yan yana gelmelerini, birkaç kelime konuşmalarını manalı bakışlar için bahane yapmakta devam ediyorlardı. Bu hal Macide'yi büsbütün şaşırtıyor fakat nedense Bedri'ye daha çok yakınlaşıyordu. Artık her derste gözü kapının camındaydı ve koridordan geçmesini yüreği hızla atarak bekliyor, dışarıda adımlar duyunca ne vaziyette olursa olsun başı çevriliyordu. Diğer çocukların dikkatle çarpılacak herhangi bir şey yapmaktan adam akıllı korktuğu halde Bedri'nin bakışlarında uzun müddet mukabele ediyor ve cesaretinden dolayı garip bir gurur duyuyordu. Mamafih ne kendi tabiatı ne de Bedri'nin hali bu hislerinin daha fazla artmasına müsaade edecek gibi değildi. Genç adam akşamları ders verirken olsun, teneffüslerde yahut mektep dönüşü yolda olsun konuşmak fırsat ve imkanlarını asla kullanmıyor. Buna mukabil hiç umulmadık bir zamanda hırsızlama gibi bir bakışla birçok şeyler ifade etmeye çalışıyordu. O da artık lakayt değildi. Müdür onun gözlerini istemeyerek macidenin üzerine çevirmişti. Şimdi genç kızın insana hayret veren müzik istidadı kadar onunla alakadar eder bir boyu, bir çift eli ve içinde birçok şeyler saklı olan gözleri vardı. Ne sözlerinde ne tavırlarında hiç yapmacık bulunmayan bir kadında pek az görülen bir cesaret ve bir açıklıkla insana uzun uzun bakan gözlerinde birçok şeyler ifade eden fakat aynı zamanda bunlara gene pek tabi bir irade ile hakim olmayı bilen bu 16 yaşındaki genç kızı mektebin diğer talebeleriyle karıştırmaya imkan yoktu. Onunla ders yapacağı zamanları sabırsızlıkla bekliyor fakat bir gece evvelden rüyasını gördüğü bu saatlerde diğer çocuklara gösterdiği alakanın yarısını bile macideye göstermiyordu. Bunu da belki sebepli bir korkunun kısa laf gelmemesi azusunun tesiri vardı. Her mektepte insanı kusturacak kadar bol görünen bir talebe ve hoca aşkı yapmak niyetinde değildi. Aynı zamanda Macide'nin diğer çocuklar gibi insanı saatlerce uğraştıracak derecede az istidatlı olmadığı da muhakkattı. Fakat bütün bu sebeplerin yanında bunlardan daha kuvvetli olarak onu kızdan uzaklaştıran ve hakikatte daha çok yaklaştıran bir şey vardı. Bedri, hislerine her zaman hakim olmaya alışmış bir sanatkardı. Aşık olmaktan, hakikaten ve deli gibi sevmekten korkuyordu. Elinden gelse bu tehlikenin önüne geçmek için kıza daha başka muamele ederek onu kendinden uzaklaştırdığını zannettiği anlarda, Macide'yi sonsuz bir şefkatle ve hayranlıkla süzmekten kendini alamıyordu. Bu zayıf anlarının kız tarafından hissedildiğini görmekle de olsa bedbaht değildi. Macide'nin hislerini belli etmemesi onu bilhassa sevindiriyordu. Çünkü genç kızın memnuniyet ifade eden herhangi bir hali onu muhakkak ki isteksiz ve soğuk bir mukabele kadar üzecekti. Kendilerini birbirine manen bu kadar sokulmuş bulan bu iki insan biri yaşının öteki sanatkarlığının çocukluğu içinde bocalar dururken sene sonu gelmiş ve mektep tatil olmuştu. Bedri İstanbul'u annesinin yanına Macide ahşap ve büyük evine döndü. Her ikisinde de mektebin bahçesinde veya 5 Mayıs gezintisinde diğer çocuklarla bir arada çektirilmiş birkaç fotoğraftan başka elle tutulur bir hatıra kalmamıştı. Ancak kafalarında birbirlerinin hayali değil, bir zamanlar şiddetle duydukları hislerin kuvvetli ihtirası hatta biraz daha devamı uzun zaman kaldı. Betri istasyona giderken bir arabaya binmişti. Yolda birkaç arkadaşıyla beraber giden Macide'yi gördü. Çocuklar hocalarını başlarını eğerek selamladılar. Bedri olsun, Macide olsun bu anda birbirine gözlerini çevirmekten bile kaçtıkları halde uzun uzun bakıştıklarını zannettiler. Eylül'de mektepler açılınca bir musuki muallimi geldi. Bedri'nin İstanbul'da kaldığı söyleniyordu. O sene Macide'nin kafasında hemen hemen hiçbir iz bırakmadan geçti. Gene de pek genç olan yeni muallim, çocukların hususi müzik derslerine devam etti. Macide, talep eden müteşekkil bir grupla beraber birkaç konser verdi ve alkışlandı. Kafasında neler ifa ettiğini bir türlü anlayamadığı bir takım derslerden imtihan verdi. Ve Fransızcadan başka hiçbir derste babasının iltimasını kullanmadan orta mektebi bitirdi. Artık her şey tamamdı. Bundan sonra ne yapılacağını, ne anası, ne babası, ne hocaları, ne de Herhangi bir kızın anası, babası ve hocası biliyordu. Herkes gibi onun da akıbetini tesadüfler tayin edecekti. Belki bir müddet sonra bir kocaya vermek isteyecekler, o reddedecek, başka birini ortaya sürecekler, onu da istemeyecek. Bu mücadele pek de uzun sürmeden genç kızın sebepsiz ısrarı sona erecek, o da nihayet ne olursa olsun deyip boyun eğecek ve bir şeyler olacaktı. Demek hayat böyle iki adım ilerimsi bile görünmeyen sisli ve yalpalı bir denizdi. Tesadüflerin oyuncağı olacak, olduktan sonra ne diye bir irademiz vardı? Kullanmadıktan sonra göğsümüzü dolduran hisler ve kafamızda kımıldayan düşünceler neye yarardı? Yaşayışımızda ve etrafımızda şekil vermek arzusuyla dünyaya gelmekten ise hayatın ve muhitin verdiği şekil kolayca alacak kadar boş ve yumuşak olmak daha rahat, daha makul değil miydi? Macide buna benzer şeyleri sisli bir şekilde düşünüp cevaplandırmaya çalışırken günler orağın biçtiği saplar gibi üst üste yığılıp kalıyorlardı. Kendini piyanoyla avutmaya çalıştı. Bir zamanlar bir Rum'un evinden envali sahipsiz eşyalar idaresine geçen ve son günlerde ucuz bir fiyatla satılığa çıkarılan eski ve akortsuz bir piyanoyu pek fazla ısrar lüzum kalmadan babasını aldırmak mümkün olmuştu. Yukarı katın büyük sofasında bir kenara yerleştiren ve paslı şamtanlarıyla alçak tavanı işaret eden bu zavallı alet Macide'ye sadece hüzün veriyordu. Şimdiye kadar aldığı müzik derslerin ancak dünyada insan ruhunu harekete getirmeye müsait bir müzik olduğunu ispat etmek gibi bir faydasını görmüş fakat buna henüz ne kadar uzak olduğunu anlamakta gecikmemişti. Önüne bir not alarak çalışmaya başladığı zaman kulağında bir zamanlar Bedri'den hatta daha sonraları onun kadar kuvvetli olmayan diğer muallimden dinlediği nameler canlanıyor. Hafızasının ve muhayyilesinin bu insafsızca oyunu karşısında çaresizce kapağı vurup kalkıyordu. O müziğe diğer arkadaşları gibi bulacakları kocanın seviyesini bir derece yüksek tutmakta yardımcı olsun diye heves etmemişti. Ona evlendikten sonra bir kenara atılacak bir genç kızlık elbisesi gözüyle bakmıyor, bütün ömrü müddetince bu ömrün manası olarak yanında götüreceği yakın bir arkadaş diye sarılıyordu. Yazın sıcak günlerini loş sofada uzanmak, uçsuz bucaksız düşüncelere dalmak, annesinin komşularla beraber tertip ettiği bağ ve bahçe gezmelerine giderek delişmen arkadaşlarının oyunlarına katılmak ve bu geçici kendini unutmadan daha kuvvetli bir iç sıkıntısıyla uyanmak suretiyle geçiriyordu. Bu sırada gene bir tesadüf nasıl devam edecek diye düşünürken bile yorulduğu hayatına başka bir istikamet verdi. Hem gezmek hem de satıp savacak bir şey kalmadığı bir daha gözden geçirmek için İstanbul'dan Balıkesir'e gelen Emine teyze hoppa kızına hiç benzemeyen bu ağırbaşlı güzel akrabaya Meftunolu vermişti. Hele onun müziğe çalıştığını öğrenince ortalığı ayağa kaldırdı. Balıkesir'de kalmış olan akrabalarına biraz daha merhametle baktığını hissettiren bir Eda ile İnan olsun Macide'yi burada bırakmam. Burada ziyan olacak kız mı bu? İstanbul'da hem okur hem dünya görür. Hem de burada patlayacağına Semiha ile gezip eğlenir dedi. Sonra kızın anasını ve babasını asıl can evinden yakalayarak kızınıza burada memurdan başka koca bulamazsınız ki. Halbuki o doktorlara, mühendislere layık. Hele birkaç sene bizde kalsın da görürsünüz diye ilave etti. Macide bu neşeli cana yakın teyzeye bayılmıştı. Eve her gidip gelişinde yanaklarını sıkı sıkı öpen, ona İstanbul'dan orada bulacağı arkadaşlardan bahseden ve Macide'nin ''Acaba konservatuara gidebilir miyim?'' sualini, ''Aa o da söz mü? İstediğin yere gidersin?'' diye cevap veren Emine teyze, Macide'nin gözünde gökten onu kurtarmaya gelmiş, yaşlıca ve şişmanca bir melaike gibi görünüyordu. Annesi ve babası pek itiraz etmediler. Mevsim sonbahara yaklaştığı için ellerinde mahsulden kalma biraz paraları vardı. Macide'ye birkaç kat İstanbulluk elbise yaptırdılar. Emine teyze ile ikisinin yanına bir teneke yeşil zeytin, birkaç teneke bal ve iki teneke küçük halı kattılar. Ve bir daha göremeyecekleri çocuklarını trene bindirip yolladılar. İstasyonda yalnız annesi ağladı. Babası ara sıra yakalıksız gömleğini korcalamakta ve tren kalktığı sırada kaşlar...